905. konu sahabilerin birbirleriyle güzel geçinmeleri, Hazreti Peygamber'in perişan durumdaki hanımının ihtiyaçlarını karşılaması ve onunla iyi geçinmesi için Osman bin Mazun'a nasihat etmesi. Osman bin Mazun'un hanımı bir gün Hazreti Peygamber'in hanımlarının yanına eski püskü elbiseler içinde perişan bir kıyafetle geldi. Hazreti Peygamber'in hanımları ona "Niçin böyle eski elbiseler içinde ve perişan bir haldesin?" diye sordular. Kadın, nasıl olmasın, kocam Osman bütün bir gece ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar, dedi. Hanımları da bu durumu Hz. Peygamber'e haber verdiler. Bunu öğrenen Hazreti Peygamber bir gün Osman bin Mazun'la karşılaştıklarında ona, Ey Osman sen, benden niçin ders almazsın? Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim, buyurdular. O da, evet ey Allah'ın Rasulü, canım sana feda olsun, sen benim için güzel bir örneksin, dedi. Bundan sonra onun hanımı Hazreti Peygamberin hanımlarının yanına iyi bir giyimle ve güzel kokular sürünerek gelip gitmeye başladı. Osman'ın vefatı üzerine de hanımı ona şu mersiyeyi söyledi. Ey gözlerim, Osman bin Ma, Zun'un ölümü üzerine kesilmez gözyaşlarınla cömertlik yap, gözyaşlarını, gecelerini Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetle geçiren bir kişi için dök, defnedilen ve ortadan kaybolan bir kişi olarak cennet onun için olsun, artık Baki mezarlığı ve orada bulunan ağaçlar onun için bir mesken olmuştur, onun defniyle oradaki topraklar parlamaya başladı, fakat buna rağmen onun vefatı, ölüme kadar kesintisiz bir üzüntü verir, ''Bundan böyle gözyaşlarımı akıtan damarlarım asla kurumayacaktır.'' Osman bin Mazun'un hanımı Havle bin Hakim idi. Bu kadın bir gün HZ, Ayşe'ye giderek kocasını şikayet etti. O da bunu Hazreti Peygamber'e haber verdi. Hazreti Peygamber Osman bin Mazun'u çağırtarak ona şunları söylediler. ''Ey Osman, ruhbanlık bizlere farz kılınmamıştır.'' ''Sen bana bakmaz mısın, bende senin için güzel bir örnek yok mudur, yemin ederim ki ben hepinizden daha fazla Allah'tan korkarım ve yine onun koymuş olduğu sınırlara hepinizden daha çok riayet ederim.'' Abdullah bin Am İbnül As şöyle anlatıyor. ''Babam beni Kureyş'ten bir hanımla evlendirmişti. Ben o sıralarda kendimi oruç ve namaz gibi ibadetlere vermiş olduğumdan onunla ilgilenemedim. Aradan bir müddet geçtikten sonra bir gün babam Am İbnül As, hanımıma, kocanı nasıl buldun, diye sordu. O da, o çok iyi birisidir. Fakat evlendik evleneli ne bir gün perdemi araladı ve ne de yatağıma yaklaştı, dedi. Bunun üzerine babam beni karşısına alarak azarladı ve küfürler savurarak şöyle dedi, ben seni Kureyş kabilesine mensup soylu bir kadınla evlendirdim. Sense ne onunla cinsi münasebette bulundun ve ne de kendini boşayıp geri gönderdin, Sonra da gidip beni Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber de adam göndererek beni yanına çağırttı. Yanına vardığımda bana, sen bütün gündüzlerini oruçla geçiriyormuşsun öyle mi, diye sordu. Evet dedim. Peki bütün gecelerini sabahlara kadar ibadetle geçirdiğinde doğru mu, dediklerinde yine evet dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdular, ben böyle mi yapıyorum, ben bazı günler oruç tutar, bazı günlerse yerim, bazı geceleri ibadetle geçirir bazılarında ise uyur ya da hanımlarımla yatarım, işte benim sünnetim, benim sünnetimden yüz çevirenlerse benden değildir, daha sonra da, her ay bir hatim indir, dediler, ben bundan daha fazlasını yapacağıma inanıyorum, dedim, öyleyse her on günde bir hatim indir, buyurdular, ben yine, benim gücüm bundan fazlasına da yeter, dedim. O zaman, madem öyle her üç günde bir hatim indir, dediler ve arkasından da, başında, ortasında ve sonunda olmak üzere her ay üç gün oruç tut, diye eklediler. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, ben bundan daha fazlasını yapabilirim, buna gücüm yeter, karşılığını verdim. Bu konuda bir süre karşılıklı konuştuktan sonra nihayet Hazreti Peygamber, bir gün oruç tut, bir gün ye. Bu şekilde tutulan oruç, oruçların en faziletlisidir. Bu, kardeşim Davud'un orucudur, buyurdular.